İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. 95.0 Açık Radyo'nun İklim Kuşağı Konuşuyor programını dinliyorsunuz. Ben Atlas Sarrafoğlu. 14 yaşında bir iklim aktivistiyim. Burada amacım iklim aktivistlerinin bakış açılarından haberleri, kampanyalarını ve mücadelelerini sizlere duyurmak. Küresel iklim aktivistlerinin iklim ve çevre için mücadele ettikleri farklı cephelerden haberler ulaştırabilmek. Ancak iki hafta önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte başlayan savaş, zaten iki yıldır savaşmakta olduğumuz pandemiden sonra hayatlarımızı tekrar alt üst etti. Bir kez daha 25 Mart'ta ker değil insanlar görevimizi yapmamızın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Kaçmak zorunda bırakıldıkları ülkelerinden uzakta kalan insanların ülkelerinde kalan ve savaşların hikayelerinde aslında fosil yıkıları bağımlılığımızın suçu gizli. Geçtiğimiz hafta savaştan kaçarken kayıpları ve travmalarıyla baş etmeye çalışırken bir taraftan da bizden destek istedi Ferdes Sorfuture Ukrayna'daki dostlarımız. Savaşın getirdiği eşitsizlikler ve haksızlıkları yaşayan dostlarımız için dünyanın her yerinde, şehirlerde, kasabalarda ve köylerde sokaklara çıktık. Ferdes Sorfuture Ukrayna'daki dostlarımızın çağrısıyla biz de İstanbul'da 5 Mart Cumartesi günü İstiklal Caddesi Rus Konsolosluğu önündeydik. YouTube Folklamat ekibimizden ben ve Elanaz bir dal basın açıklamasını okuduk. Şimdi size eylemden ses kaydı ile okuduğumuz basın açıklamasını dinletmek istiyorum. Dünyanın her yerinde, şehirlerde, kasabalarda ve köylerde sokaklara çıkıyoruz. Öğrenciler olarak diğer herkesle birlikte Putin'in vahşetine ve asla olmaması gereken eşitsiz savaşına karşı acil, kararlı eylem ihtiyacını vurgulamak için günlük hayatlarımıza ara veriyoruz. Geçtiğimiz perşembe günü daha önce bizlerin şahit olmadığı bir tarih dersiydi. Bu nedenle Friday's Store Future, Ukrayna'daki, Ukrayna'daki dostlarımızın çaresiyle biz de buradayız. Evleri eşitsiz bir savaş için bir savaş alanı haline gelen insanlarla Ukrayna ile dayanışma içindeyiz. Liderleri yıllardır insan haklarını saygı göstermeyen dünyanın en zengin ülkelerinden biri 20. yüzyıl dünya savaşlarından tarih derslerini hatırlatan vahşi bir şekilde Ukrayna'ya saldırdı. Putin'in başlattığı savaş geçen hafta başlamadı. 2014'ten beri devam ediyor ve Kırım'ın ilakı ve Rusya'nın Donbas'taki savaşa dair olmasıyla başladı. Dünya liderleri suçsuz değil. Son 8 yıldır Avrupa Birliği üye devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkenin Rusya ile diplomatik ve ticari ilişkileri hala aktif durumda. Ekonomik, sosyal, enerji ve diplomatik açılardan kelimeler ve beyanlar yeterli değil. Rusya'nın dünyadaki işleyişten kararlı bir şekilde kesilmesine ihtiyacımız var. Şu anda dünyanın her yerinden insanlar büyük tehlike altında. Bizi nükleer silahlarla tehdit eden bir delinin elinde. Nükleer silahlar, fosil yakıt endüstrisinin neden olduğu iklim kriziyle birlikte zaten yok olma ve çöküşün eşiğine gelen ekosistemler için de büyük bir tehdittir. Canlıları ve güvenliği savunmanın zamanı geldi de geçiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya sal saldırmasının neden olduğu savaşla dair olmak üzere dünyada devam eden savaşlar doğal kaynak savaşlarıdır. Fosil yakıt kapitalizmi bu savaşın ve daha birçok savaşın, çatışmanın ve krizin temelini oluşturuyor. Putin'in emperyalist yaklaşımı fosil yakıtları statikoda tutmanın ve ekonomilerimizi bunların üzerine inşa etmenin etkisidir. Petrol, gaz ve kömür çığa artık sona ermeli. Enerji arzı diktatörler tarafından sağlanan fosil yakıtlara bağlı olduğu sürece hiçbir yerde özgür ve güvenli toplumlar olamaz. İnsanların destekçisi olacak büyük siyasi güç ancak ve ancak global bir sefaberlikle mümkündür. Dünya liderleri Ukrayna'ya destek sözlerinin ve beyanların ötesine geçmeli. Putin'in kapasitelerine yatırım bitirilmeli. Rusya'dan alınan petrol, gaz ve kömürün sonu getirilmeli. Nord Stream 2'ye de tamamen son verilmeli. Ne istiyoruz? İktimalatı. Ne zaman istiyoruz? Şimdi. Ne istiyoruz? İktimalatı. Ne zaman istiyoruz? sizlere demik bu zeylere cevap vermelidir. Ancak Ukrayna yatırımı olan ülkelerdeki insanlar tarafından sağlanan geçici yardım beklentileri açtığını da vurgulamamız gerekiyor. Sınır ulaşımından yeni veya geçici bir ev ve iş aramaya dir desteğine ve psikolojik yardıma kadar ne de olsa ihtiyacımız olandan fazlasına sahip olarak daha yüksek bir çit daha uzun bir masa inşa ediyoruz. Mahallelerde. Üniversitelerde veya iş yerlerinde taban inisiyatifleri, aynı zamanda hükümetin ve yerel yönetimlerin acil yardım sağlamak için seferber edilmesi için çok önemlidir. Ve durum kuvvet kaybettiğinde bile devam etmelidir. Ülkelerimizde güvenlik arayan insanlarla dayanışma ayrım gözetmeksizin yaygınlaştırılmalıdır. Ukraynalı dostlarınızın çağrısına yanıt olarak bizim çağrımız tüm dünya savaşa karşı durmalı. Tarafsızlık kabul edilemez. Potenör görülemeyen ve nedensiz hareketleri karşı net olmamız gerekiyor. Her devlet Rusya ile fosil yakıt ticaretiye son vermeli. Artık petrol, gaz, kömür olmamalı. Bu savaşı kariklemeyi bırakmalıyız. Akkuyu'da yapımı devam eden nükleer enerji santrali inşasına son verilmeli. Dünyayı nükleer silah ile tehdit eden Rusya'ya Türkiye'de militarist bir güç veriyor. Akkuyu Türkiye için hem milli güvenlik sorunu hem de çevre sorunu oluşturuyor. AB ülkelerinde Avrupa Birliği Ukrayna'yı hemen AB'ye de dahil etmeli. Ukrayna AB üyesi olmak zorunda. Putin'in hala bu savaşın sürdürmesine izin veren yaptırımlar açıkça yeterli değil. Kişilere güvenlik sağlamayan destek destek değildir. Mevcut yaptırımlar esas olarak... Rusya'da yaşayan en savunmasız insanlar için ağır olacaktı. Rusya halkının acı çekmesini istemiyoruz. Rus hükümetinin acı çekmesine ihtiyacımız var. Sıradan insanlar bu savaşı istemediler. Dünyada kritik bir dünya kritik bir noktada. Siyasi liderler yaşamın tarafını tutabilir veya paranın aç gözleri ve fosil yakıt endüstrisinin tarafını tutabilir. Bunlardan başka bir seçenek yok. Şimdi Sting'in 1985 yılında yazdığı Russians isimli şarkıyı dinleyelim. Bu şarkı için Sting üniversitedeyken Rus televizyonundan uydu sinyalini almanın bir yolunu bulan bir arkadaşım vardı. Birkaç biri içer ve Rus televizyonunu izlemek için küçük bir merdivene tırmanırdık. Gecenin o saatinde sadece çocuk programları vardı. Susam Sokağı gibi programlar. Çocuk programlarına gösterdikleri özen ve ilgiden çok etkilendi. maalesef şu anki düşmanlarımız aynı ahlaka sahip değil." diyor. 5 Mart'ta Sting tekrardan bu şarkıyla ilgili Instagram'da bir not düştü ve YouTube'dan bu şarkıyı evinin stüdyosunda yeniden çalarak yayınladı. Şöyle söylüyor. Uzun zamandır bu şarkıyı söylemiyordum çünkü hala geçerli olabileceğini asla düşünmüyordum. Ancak bir adamın barışçıl tehdit etmeyen bir komşu istila etmek için kanlı ve üzücü bir şekilde yanlış verilmiş kararlarının ışığında şarkı bir kez daha ortak insanlığımız için bir rica niteliğinde. Bu acımasız tiranlığa karşı savaşan cesur Ukraynalılar ve tutuklama ve hapis tehdidine rağmen bu zulme protesto eden Rus halkı için biz hepimiz çocuklarımızı seviyoruz. Savaşı durdurun demiş. Şimdi Sting'in yeniden stüdyosunda kaydını gerçekleştirdiği Russia'nız isimli şarkıyı dinleyelim. Sonra savaş ve tüm canlılara getirdiği eşitsizlikten bahsetmeye devam etmek istiyorum. Evet 21. yüzyılda burnumuzun dibinde bir savaşla karşı karşıyayız. Savaşın çevresel maliyetleri çok büyük ve çoğu zaman tartışmanın bir parçası olmuyor. Şu anda Ukrayna'da zaten görüyoruz nedir bu çevresel maliyetler diye bakarsak eğer nükleer bölgelerden gelen radyasyondaki artışlar, kimyasal sızıntıları neden olan endüstriyel binalar üzerindeki etkiler, kontrolden çıkan yangınların atmosfere yaydığı zehirli sere gazları, yüksek biyoçeşitlilik bölgelerinin savaş bölgeleri haline gelmesi, tarımsal altyapı ve diğer su ve enerji altyapısı üzerindeki olumsuz etkiler. Bu saçma ve çılgınca... Döngünün acilen bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, savaşın gizli çevresel maliyetlerini görmezden gelmeyi bırakmalıyız. Ee, ve dün okuduğum bir haber beni savaşın başka bir yüzüyle karşılaştırdı. Şimdi o haberden sizlere bahsedeceğim. Washington Post'tan Whitney Shefte. Haberinde savaş ortasında kalan Ukrayna hayvanat bahçesini konu almış Asya fili Horas patlamalardan o kadar çok korkuyor ki sakinleştirici verildi. Bombardımanların sesiyle paniğe kapılan ve koşarak çarpan zebralarda içeride tutuluyor. Ve Lemurmaya o kadar bunaldı ki bu hafta yeni doğan bebeğini terk etti hatta neredeyse onu öldürüyordu. Hayvanat bahçeleri dünya çapında savaşlarda genellikle ikincil hasar alırlar. Ve savaş şimdi Kiev'in hayvanat bahçesini vuruyor. Önemli bir asker tesisinin yanında ve muhtemelen başkenti doğru bir Rus saldırısı yolunda. Hayvanlar giderek daha fazla stres belirtileri gösteriyor. Hava saldırı sirenlerinden ve gün boyunca çalan patlamalardan çok korkuyorlar. Geceleri sıklıkla silah sesleri duyuluyor. En kötüsünden korkan ve kendi mahallelerindeki saldırılara karşı sığınak arayan yaklaşık 50 personel yanlarında 30 aylı üyesinde getirerek günler saate hayvanlara bakmak için bu teste taşındı. Hayvanlar giderek daha fazla stres belirtisi gösteriyor. Hava saldırısı sirenleri sırasında siper alıyorlar. Biri kuş kafesinde diğeri henüz bitmemiş bir akvaryumda ancak filler veya zürafalar daha büyük hayvanlar yerin altına taşınamıyor tabi. 49 yaşındaki hayvanat bahçesi müdürü Kairailio Trantin saklanacak ya da kaçacak yerleri yok diyor. Hayvanat bahçesinden çıktıklarında herhangi bir insandan daha az seçenekleri olacak. Tanklarla dolu sokaklarda kalacaklar. Doğudaki Harkov kentinde bulunan Feldman Ecopark, ee, Hayvanat Bahçesi son çatışmalarda tesisin hasar gördüğünü de belirtti. Hayvanat Bahçesi Facebook hesabında bazı hayvanlar yaralandı bazıları öldürüldü yazdı. Feldman Ecopark bölgesinde çatışmalarda devam ediyor. Bu yüzden ne yazık ki kayıplar henüz nihai değil. Bu e, Kiev Hayvanat Bahçesi'nin kaçınabileceğini umduğu bir e, Kabus. E, evin dışındaki vahşi bir hayvan e, barına aslanlar ve kaplanlar da dahil olmak üzere bazı hayvanları Polonya'ya taşıdı. Ancak bu Trantin'in e, savaş arasında e, Barış zamanda bile büyük hayvanları için zor olacağını e, söylediği, anlattığı bir süreç. E, yaklaşık bir hafta önce bir Rus işgali e, olasılığına hazırlanmaya başlanmış e, İsrail, Hayfa'daki bir... E, Hayvanat bahçesi müdüründen tavsiye alarak bir saldırı durumunda muhafazaları e, inşa etmek için yiyecek ve malzeme stoklamış. E, 25 Şubat'ta hayvanat bahçesinin yakınlarında bir çatışma yaşandı ve mermiler üzerimizden uçuyor diye hatırlattı. Zaten personel e, yakınlara düşebilecek herhangi bir bombardımandan korumak için hayvanları içeride tutuyor. E, Trantin muazzam kulakları ve hassas mizacı e, ile... Horas'ın yüksek seslere karşı özellikle savunmasız olduğunu söyledi. Bu nedenle bir personel her gece onunla birlikte 17 yaşındaki filin yanına taşınıyor ve onun herhangi bir ses yüksek sesten korunmak için yanında uyuyor. Sıkıntı içinde uyandığında ona elma yediriyor ve rahatlığını hissedene kadar onunla sohbet ediyor. Trantin e, meslektaşları hakkında bir roket veya top mermisi düşerse hayvanları nasıl sakinleştireceklerini biliyorlar diyor. Horas'ın koca gri yanaklarını okşayıp yemesi için önüne bir saman yığını atıyorlar. Günde yaklaşık 220 kilo yemek yiyor. Şimdilik hayvanat bahçesinin stoklarında yaklaşık 2 hafta yetecek kadar malzeme var ve, sete, ve de tedarikçilerinden istikrarlı bir e, akış sağlamayı umuyorlar. Ki savaş döneminde buna kadar sağlanabilir, ne kadar mümkündür tartışılır tabii ki. Şehrin genel nüfusu, şehrin kuşatılması durumunda önemli tedarik yollarının kesilmesi olasılığına da şimdiden hazırlanıyor. Hayvanat bahçesi için şu anda en büyük endişe yeşil salata eksikliği. Bu yüzden personel hayvanları mümkün olan en taze marulla beslemek için kendi bahçelerine salatalık ektiler. Hala hazırda diğer tarafında yaşayan bazı personel... E, yolların kapanması nedeniyle işe gidemiyor diğerleri ise savaşmak için başka yerlere gitti bile. 33 yaşındaki Ivan e, Ryabchenko e, işe yani e, hayvanat bahçesine bisikletle ulaşabilenler yer ar e, arasında yer alıyor. Kendi yaşındaki birçok e, erkeğin aksine e, Ryabchenko Rusları püskürtmek için yerel güçlere katılmayı düşünmemiş bile bu istilaya. ...karşı koymanın kendi yolunun bu hayvanları canlı tutmak olduğunu söylüyor. Zürafalar, geyikler ve atlarla ilgileniyorum. Yani toprak savunmasına katılmamın bir anlamı yok. Çünkü ben olmasam da bu hayvanlar burada ölecek diyor. Yine de kendi kontrol dışındaki olayların burada bir trajediye yol açmasından endişe ediyor. Hayvan, e, hayvanat bahçesindeki hayvanlardan herhangi birinin öldürülmesinden çok korkuyorum diyor. 47 yaşındaki bir goril olan Tony kafesinde birileri bir geri volta atıyor. Trantini ve kendisine hurma, muz ve içi çay dolu bir Coca-Cola şişesi olarak gelen ikramlarda 50 yaşındaki meslektaşı Valentina Diconeva ile görmekten mutlu oluyor. Goril Tony'nin patlamalardan özellikle rahatsız görünmediğini ama elbette insanları ve ziyaretçileri özlediğini söylüyor. Bir masanın üzerindeki küçük bir kutuda iki günlük bir bebek lemur yumuşak bir bez parçasına yapışmış yatıyor. Aynı gün doğan kardeşinin aksine doğumundan sonra beslenmek için annesine çabucak tutunamamış. Bu yüzden annesi hayvanat bahçesi görevlilerine son derece olan dışı ve muhtemelen e, stresle bağlantılı olduğunu e, söylediği bir sebeple onu aniden terk etmiş. Annesi kalan küçük yavruyu kurtarmak için bakıma almışlar hemen annesinin sıcaklığını taklit etmek amacıyla onu tüylü bir kumaşa sarmışlar ve şırınga sayesinde bebek mamasıyla besliyorlar şu anda. Annesi tarafından terk edilmesinden çatışmayı sorumlu tutsa da yavru lemurun doğumu hayvanat bahçesi çalışanları için bir sevinç kaynağı almış. Ukrayna ordusu tarafından kullanılan Türk yapımı bir insansız hava aracının adı olan Bayraktar adını vermişler küçük Lemur'a. Şaka yaptıkları bu isim Ruslarla savaşan insansız hava araçları gibi bu kadar çok yıkamın ortasında bir yavru Lemur'un gelişinin olumlu bir şey olduğunu gösteriyor. Size hayvanat bahçesinin hikayesini bu kadar detaylı anlatmamın sebebi bizler de bir insan hikayesini dinleyip seyredebiliyoruz. Ama savaşlar sırasında yaşanan hayvan hikayeleri... En az e, insanlar, e, insanlarınki kadar üzücü. Ayrıca bir de onları yaşatmak için orada kalan kahramanlara da buradan teşekkür etmiş olalım. Bu haberlerle birlikte programında sonuna geldik haftaya. Cuma saat 14'te iklim kuşağı konuşuyor programında tekrar buluşana dek kendimize ve gezegenimize iyi bakalım. Barış'ın tüm dünyada hakim olması umuduyla. Hoşçakalın.